Adresinde bulabilir... ...info et bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir... ...ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, ...bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp... ...sunuyorum. Bu akşam... ...sanatçı konaklama programları üzerine... ...konuşacağız. Didem Ermiş'in 2020'de tamamladığı... ...Yüksek lisans çalışmasından yola çıkan... ...programların ilkinde... ...PASAJ ve PASAJ'ın... ...yürüttüğü konuk sanatçı programı üzerine... ...konuşacağız... ...Didem Ermiş ve Pasaj'dan Seçil Yaylalı ve Elif Bursalı konuklarımız. Hoş geldiniz. Ben kısaca tezimden bahsedeceğim sadece iki cümleyle. Daha sonra size sorularımı yönelteceğim. Ben Bilgi Üniversitesi'ndeki tezimi tamamlarken... ...Türkiye'deki rezidans programlarının yapısı, yönetimi ve politikası üzerine çalışıyordum. Bu nedenle 2000'ler sonrasında Türkiye Türkiye içerisinde... ...farklı şehirlerde düzenlenen rezidans programlarını incelemiştim... Ama çoğunlukla İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerinden de tezimi yapılandırmıştım. Ve yaklaşık 10 tane bağımsız sanatçı ile röportaj yapma imkanı bulmuştum. İncelediğim programlardan biri de Bayram Paşa Ve Pasaj ve Eğir Bayrampaşa'nın birlikteliği nasıl oldu? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Aslında belki de Bayram Paşa'ya kadar gelirken pazajın geçtiği bir sürü yol var Belki onu anlatarak başlamamız daha yerinde olur ki böylelikle biraz daha kolay anlatabiliriz e şimdi pasaj 2010 yılında kuruldu 2011'de düzenli sergi yapmaya başladı ve farklı dönemlerden geçti e, bulunduğumuz mekan bizim yapımızı oluşturdu ana amacı sanatçılara destek olmak Sanat, yani aslında bunu da farklı fonksiyonlarda kullanılabilen bir mekan yaratarak bir mekan sağlayarak destek olmayı amaçladı veya projeleri yürütmelerin daha sonra pazaj ilerledikçe projelerine destek olmaya çalıştı ve böylelikle bununla birlikte gelen bir konuk etme durumu da ortaya çıktı. Tabi ilk, ilk başladığında daha deneysel ve daha farklı Alanlarda çalışan, toplumsal konulara değinen, interaktif çalışan ve de deneysel iş yapan sanatçıları davet etmek istedi. Ve sanatçıların deneyimlemesini istedi mekanında. Bunu yaparken de Beyoğlu'nun Beyoğlu içinde bir odamız vardı. Ve ilk başta Türk sanatçılardan daha çok aslında yabancı sanatçılar Gelmek istiyordu İstanbul'a ve e, sergi açmak için onlardan daha büyük bir rağbet görmeye başladık ama sanatçıları şimdi davet et, ettiğimizde sanatçıları e, pasajı tabii sıfır bütçeyle başladığı bir dönemdi ve e, bir residency programı için bir gücümüz yoktu. Sanatçıları sergi yapmak için davet ettiğimizde de sanatçılar gelip kendilerine kalacak yer bulmak zorunda kalıyorlardı. Amacımız sanatçılara destek olmak bir her konuda destek olamamak insanı yıpratıyordu aslında. Hı hı. E, biz o dönemde ne yap? E, gelen sanatçıları biz dönem biz kendimiz e, evlerimizde pasaj dört kişiden oluşuyordu ve biz pasaj kurucuları olarak bazen evlerimizde da davet ediyorduk. Bazı başka sanatçılar tanıdığımız sanatçılar. Sanatçıları davet ediyordu. Mesela Cezayirli Fransız bir sanatçı gelmişti, Amine Zoubir diye. Nebaat çıkmış taş. O dönem bütün konaklamasını kendi atölyesini açarak sağlamıştı. Ondan sonra Koti e, koti Shop gelmişti, Suna tüfekçi başı, e, Züley altın taş konaklamasına yardımcı olmuştu. Yoma geldiğinde benim benimle kalmıştı. Yani böylelikle gördük ki sanatçının bir konaklama desteğine ihtiyacı oluyor. Ondan sonra pasaj pasajiz dönemi bitti ve biz tarla başına yerleştik. Tarla başında üçüncü katta bir yerimiz vardı ve ekstra bir odamız vardı. Yine hmm. mekanı. Çok farklı fonksiyonlarda kullanmaya başladık ve bu sefer dedik ki yani artık sanatçıları daha rahat davet edebilelim ve e, gelip bu odada kalabilsinler ve böylelikle e, sergiler, konuşmalar, e, çalış, workshoplar yapabilsinler. Yani o dönem sanatçılar gelmeye başladı. o Yine e, o odada kalıyorlardı ama problem o odayı bir residency programına çeviremedik. Çevirmek hmm. için çok çalıştık üzerinde aslında. Çünkü, Peki neydi genel problemler çevirememe durumunda? Bir kere e, ücretli bir program yapmak istemedik. Çanatçılar hmm. geldiklerinde bir ödeme yapsınlar istemem. Ondan sonra eğer ücretli program yapmayacaksanız bir, bir şekilde ona bir bütçe bulmanız gerek. İkincisi büyük iş gücü. Yani bir sanatçı geldiğinde onu ağırlamanız gerek. Onun, e, onun yapmak istedikleri doğrultusunda ona yol göstermeniz gerek. Ee, bir malzemeyi nereden bulacak onu tanımlamanız Tabii. gerek. Daha sonra daha da önemlisi sanatçı sadece iş yapmaya gelmiyor. Sosyal hayatın bir parçası olmakta istiyor. Onunla <gülüyor> dışarı çıkmanız gerek. Yemek yemeniz gerek. Hayatı paylaşmanız gerek. Bunların yani gördük ki o dönem e, bireyler olarak hepimiz kendi hayatımızdan zaman çalarak pasajı yürütmeye çalışırken. Bir de bunları yapmak için ekstra zamanımız da aslında değil mi Elif? Nasıl düşünüyorsun? Sen nasıl ee, düşünüyorsun? Aynen öyle. Tabi bir de şey de var. Bütün bu söylediklerinin yanı sıra hani tarla başında olmanın da bir e, şeyi vardı. Hani güvensizliği diyeyim. Yani tabi ki biz orada bulunduğumuz süre içerisinde bir fiil bir şey yaşamadık ama Orada genelde hemen karşı dairemizde mesela yaşayan arkadaşlarımız vardı işte. Hani olup bitenleri ya da yaşanan şeyleri falan bize aktarıyorlardı evet. Hani orada bir de konaklamanın da getirdiği bir soru işareti var. Yani orada işte 10 gün kalacak ya da 20 gün kalacak. Bizim tabii bu kişiyi ağırladığımız zaman belli başlı sorumluluklarımız olacak. Hani bütün bu yan ihtiyaçların yanı sıra bir de hani güvenlikle ilgili de ...bir takım soru işaretleri olabilirdi. E, dolayısıyla ama yine de bunlar oldu bu arada. Olmadı değil yani. O Tarlabaşı sürecinde birçok sanatçı orada... E, ...hani bir program ya da bir başlık kapsamında kalmasa da... ...orada rezidans yapıldı. Evet. Yani adını koymadan aslında... Adını koymaz. ...programı yürüttünüz. Evet. Yürüttü. Evet. Yani evet birçok sanatçı geldi. Özellikle Tarlabaşı özelinde çalışanlar da oldu aralarında. E, farklı bağımsız e, şeyleri olanlar... ...konuları olanlar da oldu Tarlabaşı'nda ama orada bir rezidans programı yürütüldü ve sıfır bütçeyle aslında yürütüldü evet. oldu. Şimdi şey doğru koymak lazım. Yani Tarlabaşı güvensiz değildi. Biz güvenli olup olmadığını bilmiyorduk. Biz orada yaşamıyorduk. Yani Hı -hı. biz bizim kaygılarımız vardı ama yani sonuçta Tarlabaşı güvenli mi ya? Ve de çok da yani 3 dört sene 4 beş sene beş sene kaldık biz orada. Sonunda yani toplumun bir parçası olduğumuzu ve gerçekten güvenli hissettiğimizi biliyoruz. Ama ilk başta program aslında şey, sanatçı için daha ilginç çok daha real bir zemin var orada yani. Evet çekici evet de belki orada. Evet ama şimdi residency programı yaptığında şimdi bir iki yöntemi var. Bir bir ücret talep edeceksin. Bir, bir ücret hı hı. talep etmeyeceksin şimdi ücret talep ettiğinde iş oluyor o zaman bir sürü şeyi sağlamak zorundasın e, talep etmediğinde de e, nasıl yapacaksın o dönem zaten yani pasaj gerçekten bazı dönemler çok zorlandı maddi açıdan ayakta durabilmek için. Şimdi sizinki çok entegre yani pasajın kendi işine çok entegre bir şey olduğu için aslında ayrıca bir rezidensi ya da sanatçı konaklama programı politikasından söz edemeyiz herhalde. Çünkü o sizin pasajın kendi politikalarıyla beraber sanata bakışıyla beraber giden bir şeydi. Orada ne dersiniz? Yani... Mesela evet, Bayrampaşa'da evet. bu politika değişti mi? Bak, bak şöyle de, belki şöyle diyebiliriz hemen. Yani pasaj çok gerçekten bir araştırma yazısı da yazdı. Residency programı yapmak için bir türlü olmadı bu. Yani oturtamadık tam olarak ve içimize sindirmedik. Ta ki eğer Bayrampaşa'da Elif şey diyene kadar bir otel var. Burada bir residency programı yapana yapabiliriz diyene kadar biz durduk. Ondan sonrasını aslında Elif çok daha rahat anlatabilir. Ondan sonra her konu, her noktasıyla başladık belki de. Hı hı. Evet yani e, şimdi arada aslında şöyle bir ayrım belki çok kesin değil tabii ki bu ayrım yapılması da hoş, o, doğru olmayabilir. E, ama hani bir fiil orada olmak evet sanatçıyla ilgilenmek, sanatçının ihtiyaçlarını araştırmasına vesairesine destek olmak için orada... Bulunmak gerekiyor biz evet şey sürede Tarlabaşı ve öncesi süreçte hani biraz da bunu sağlayamayacağımız için tanımlı ya da şey bir ezidans yapmadık ama Eğir Bayrampaşa'da benim sürekli Bayrampaşa'da olmam zaten o otelde çalışıyor olmamdan e, kaynaklı da bir durum var biraz. E, çünkü bir fiil e, sanatçıyla ilgilenen bir kişi var orada pasaj ekibinden. Ee, ve biz 2017 yılında e, Bayrampaşa'da e, otelin de bize vermiş olduğu olanak doğrultusunda e, bunu yapmaya karar verdik. Ee, tabii Bayrampaşa'da olması da apayrı bir e, aslında hani konuşulabilir bir şey bence. E, çünkü tamamen sanat merkezlerinin dışında, e, şehrin dışında ama bir yandan çok yakın ama bir yandan da çok dışında ve sanayinin içinde olan bir bölge, otelin olduğu bölge. E orada bu rezidansı yapmaya e, başladık. İşte ilk davetlümüz Onur Cerritoğlu oldu 2017 yılında. E, oradaki de hani bütçesel ya da işte yapısal olarak şöyle ilerledik. Yine biz sıfır bütçeyle aslında yola çıktık. Yine buna başlarken evet bir tema belirledik, e, başlık belirledik. E, i̇şte ilk etapta biz davet ettik sanatçıları. Bir defa açık çağrı yaptık. Orada başvurular geldi. Ama genelde şu ana kadar davet ettiğimiz dört tane sanatçı var. Dört sanatçı da kendi network'ümüzden aslında bir şekilde dahil oldular programa. Ve sonra da sergilerini yaptık, sergilerini düzenledik. Aynı zamanda Bayrampaşa içerisinde de birkaç etkinlik yaptık. Özet olarak hani Eğir Bayrampaşa süreci öyle başladı ve dört sanatçıyla şimdiye kadar geldik. İşte son olarak da Christian Oxenius krotör olarak bize destek oldu. Ee, ve um, Umut ediyoruz onunla devam ederiz. Yılda açıkçası yılda e, otel bize iki sanatçılık alandı. Evet oldu. yani i̇ki, şimdi iki haftalık. Hı hı, yani hedefimiz şu şu ana kadar... Hani yılda bir defa ve 15 günlük süreç içerisinde sanatçılar konakladılar. Ee, ama bizim tabii hedeflediğimiz bunun periyodunu daha sıklaştırmak, ee, işte yılda iki ya da üç sefer yapabilmek ve bir sanatçı değil işte eş zamanlı olarak belki iki sanatçıyı davet etmek. Çünkü o zaman da belki paralel çalışmalar yapılabilir. Bir şeye gelir. Hani sanatçıların birbirine destek olması ya da fikir alışverişinde bulunması vesaire olabilir. Bunun haricinde yine aynı şekilde şu ana kadar hep Türk sanatçıları davet etmek durumunda kaldık biraz. Bunun sebebi de şu. Eğer yabancı sanatçı çağırırsak Bayrampaşa'daki sürecini geçirmesi için yanında mutlaka bir çevirmenin ya da bir işte bir destekçisinin olması gerekiyor ki bunu yapabilsin. Çünkü aksi taktirde oradaki yerel kimseyle iletişim doğrultusunu kuramayacaklar. Çünkü İngilizce bilen hiç kimse yok hemen hemen zaten. Sanayinin içerisinde bir yer. Aynı zamanda işte orada sanatçının işte şeylere girmesi gerekiyor mesela. Bir sürü iş merkezi var ya da atölyeler var, üretimhaneler var. İşte oraya girip çıkmasını kolaylaştırıcı arada birisinin olması gerektiği için biz mesela yabancı sanatçıları davet edemedik şimdiye kadar. işte bu noktada artık biz bir adım ötesine gidip bu rezidansı işte belli başlı fonlara başvuruyoruz şu anda. Eğer alabilirsek işte Christian la beraber zaten devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda sanatçılara hem üretimleri hem araştırmaları için işte bir bütçe yaratmak istiyoruz. Ee, aynı zamanda bir de e, yabancı sanatçıları da davet edebilirsek, bu noktada yanlarına da bir e, şey vermek istiyoruz. Yani bir e, asistan. asistan, asistan diyelim yani vermek evet. istiyoruz. Hani biraz daha böyle. Daha planlı, programlı, biraz daha böyle desteği bol bir programa doğru çevirmek istiyorum. Yani şu anda amacımız bu. Peki sizce bu ilk davet ettiğiniz zamanlarda, yani daha pasajist aşamasındayken yabancı sanatçıları bir şekilde davet ediyordunuz ya kendi evinizde ya arkadaşlarınızın evinde. Peki sizce bu Türkiye Sanat Ortamı'nın ya da pasajın görünürlüğü açısından bir katkı sağladı mı? Ya da... ya aslında olmuştur herhalde. Bunu pek kontrol etmek çok kolay bir şey değil ama sadece şey hatırlıyorum. Danimarka'dan bir bağımsız sanat alanı bir şey sormuştu. Ah bu bu sanatçı sizde rezidans yapmış ne diyorsunuz? Öyle bir bir Network'ün içine giriliyor. <gülüyor> ama öyle yani yani çok da şimdi bakarsanız çok da yoğun bir rezidans yapmadığımız için daha çok sergi yani sergi etkinlik odaklı giden bir mekanken pasaj ee, onun için çok büyük bir etkisi olduğunu düşün ben çok da düşünmüyorum. Tabii ki bir şeyler olmuştur. Ya hiçbir zaman yığınlar zaten şey olmadı yani. Yığınlar ilgisini çekmedik ya da yığınların takibini yakalayamadık zaten ama <gülüyor> hani mutlaka tabii ki e, her davet ettiğimiz sanatçının kendi çevresi ya da işte paylaştığı sosyal medyadaki gören insanlar vesaire e tabii mutlaka katkısı oluyor dur Hı -hı. Yani oluyor yani olmuyor mümkün değil zaten olmaması ama tabii ki istatistiksel bir, bir verisi yok. Sizin açınızdan yani bağımsız bir inisiyatif olarak hani kurumsal bir yapı kurumun kurum görünürlüğü falan söz konusu değil. Sizin açınızdan birey olarak bunun önemine niye yapıyorsunuz rezidans programını? Ya aslında çok keyifli yani ya, ya, tanım tanıdığınız veya tanımadığınız biri geliyor sizin. Ee, sizin misafiriniz oluyor. Onun çalışma biçimini yakından takip edebiliyorsunuz. Yani onun hayata bakışını, sizin bulunduğunuz ortama alışık olduğunuz ama dikkatinizi çekmeyen şeylerin onun dikkatini çekmesini, yani kendi bulunduğunuz ortamı yeniden keşfediyorsunuz. Ondan sonra... Mesela Tarlabaşı döneminde en güzel kısmı şuydu, gelen sanatçılara workshop yapmasını istiyorduk toplumla birlikte. Yani bizim çevremizle ve bizim orada birlikte yaşadığımız bir mahalle vardı. Gelip mahalleyle her gelen mahalleyle workshop yapıyordu ve oradaki artık çocuklar da bir müddet sonra şey diyordu, Aa şimdi kim gelecek? Ah, ne güzel. Yani <gülüyor> e, bu abla bu çok ilginçti. Bu ab, başka kim gelecek? Nasıl bir sanatçı ile çalışacağız mesela? O, hatta onlar bize destek oluyordu. Biz artık yoruluyorduk sanatçıyı aynı şekilde aynı mahallede gezdirmekte. 18 yaşındaki bir kıza ricaydıydık. Sen biraz gezdirsene. Yani biraz indizce biliyorsun, halledersin diyorduk. Dilen gezdiriyordu yani. Ee, yani anladım. Bayanpaşi için ise hani beni de heyecanlandıran kısmı şu aslında. Ee, özellikle hani Bayrampaşa olabilir, atıyorum Bağcılar olabilir, Esenler olabilir ama burada tabii Bayrampaşa'dayız biz ama hani bir merkezin dışında olan bir yerin sanat açısından yani sanatçıların oraya gelip ben burada gözlem yapıp kendi pratiğim doğrultusunda ne çıkarabilirim ya da ne hissederim, nasıl olur yani bir çalışma pratiğin içerisine girmesi beni aslında çok heyecanlandırıyor. Yani Bayanpaşa'da geldiğinizde hani birçoğumuz genelde işi ya da evi orada değilse hani belki iki ay için falan uğruyorsunuzdur yani diye düşünüyorum. Hani onun haricinde kimsenin gelip gittiği bir yer değil. Ee, ama bir yandan da kendi içinde çok böyle farklı yapısı olan, e, içine girdiğinizde aslında Aa, ne kadar enteresanmış dediğiniz bir sürü hikayeyle dolu. Ee, aynı zamanda işte sanayisi var, değişen bir Sosyal yapısı var şu anda. Hani çok çok anlatılacak şey var üzerine. Hani bu konulara insanları dahil etmek, sanatçıları dahil etmek beni çok heyecanlandırıyor. Evet bir de yani şimdi Bayrampaşa programı üzerine konuşurken düşünsene de İstanbul'da yaşıyorsunuzsanız bile gidip bir otelde 15 gün kalıyorsunuz ve işinize odaklanabiliyorsunuz. Bambaşka bir dünya. Yani endüstri sonrasıyla soyulaştırmaya giden iki alt, ayrı yapıda da ilerleyen bir yer ve yani aslında biz, biz kendimiz de heyecanlanmıştık ve ben şey bile diyorsunuz aa ben bile, ben bile yapmak istiyorum kendi kurduğum rezidansya ben de giderim gibilerinde <Gülüyor> bir sanatçıya sağlanabilecek doğru iyi bir olanak zaten <Gülüyor> yani öyle gör yani eğer değilse de zaten sanatçıların bize destek olması gerekiyor şunu şöyle değiştirin bunu böyle yapın Evet. Bence hem dediğiniz gibi sanatçılara zaman e, kendilerine ayırabilecekleri bir zaman vermesi açısından çok iyi, hem de mekanın e, daha İstanbul'un içinde olmayan, İstanbul'un merkezinde olmayan bir yerde olması açısından önemli. E, umarım devam eder diyorum ve hani daha sonra da böyle böyle değişim programları hani bir siz bir sanatçı e, gönderirsiniz, onlar bir sanatçı size önerir Hı. vesaire gibi yurt dışı ile böyle bir şey yapılabilir. E, çünkü yani İstanbul keşfedilmeye açık bir yer ve e, insanlar her geldiğinde, yurt dışından ya da şehir dışından insanlar her geldiğinde sadece belli merkezi konumları gö görebiliyor. Ama e, farklı konumları da görmesi açısından, farklı bölgeleri de görmesi açısından rezidensilerin burada önemli olduğunu ve İstanbul'un gerçekteki halkıyla daha iyi iletişime geçebileceğini görüyoruz böylelikle. Tamamıyla. Nasılsın? Evet zaten tamam. şöyle bu sabah radyoda, e, i̇şte Boğaz hakkında oturuyorsun, oturmuyorsun muhabbeti dönen bir şey vardı. Haber kanalı vardı. E, orada şey diyor yani İstanbul'un hani yüzde kaçı e, şehir merkezinde ya da Boğaz görür yerde oturuyor. E, yüzde kaçı aslında e, diğer geri kalanda oturuyor? Yani şöyle bir oran söyler doğru mudur bilmiyorum. Hani yüzde doksan dokuzu işte Bayrampaşa, Esenler ya da Gaziosmanpaşa gibi <gülüyor> ilçelerde otururken geri kalan belki yüzde birlik ya da bir yüzde beşlik kısmı sadece merkezde. Evet. Yani. Evet. Aslında gerçek, ger tabii gerçekten kafamızda dedik Hı. ama hani e, başka bir dünya da var burada ve çoğunluk aslında onu yaşıyor. Peki son birkaç dakikada bitirmeden önce ne söylemek istersiniz? Genel olarak pasajla ilgili ya da programlarla ilgili? Yani pasaj e, kurulduğundan beri biz yani kay en az kaynakla en çok işi nasıl yapabiliriz durumundayız hep rezidensi programı da yani, Erbyran Paşa ilk e, ortaya çıktı da yani sonuçta konaklama ve yeme içmenin bir kısmının sanatçının yükün o yükü sanatçının üzerinden alabildik diye düşünüyoruz. Hı hı. E, hani pasaj hakkında ne söyleyebiliriz bunun dışında? Yani biz rezidanslara devam etmek istiyoruz. Didem'in dediği gibi daha yani e, İrlanda ve Galway ve ile bir belirli grup sanatçı birlikleriyle çalışıyoruz. Onlarla böyle bir exchange program yapma durumundayız. Ee, yani bunlar yavaş yavaş, bunları da yani yıl 10 yıldan sonra öğrendik. Bize biri gelince şey demeyi, ha, o zaman biz de pasajdan veya pasajın Türkiye'li sanatçı gönderelim. Yani ancak tecrübeli de, oluyormuş. Şey paylaşabiliriz belki buradan. Ee, bir haber pasajla ilgili biz en son mekanımız Karaköy'deydi orada sergilerimizi yapıyorduk ee, ve geçen yazdan itibaren o şeyi boşalttık ee, bulunduğumuz Muhane Caddesi'ndeki Nimet Han içerisindeki odamızı boşalttık ve Nisan ayından itibaren bir sürediğine e, Barın Han'ın içerisinde bir odada olacağız bunu da bence duyurusunu yapabiliriz buradan yani evet. Barın Han içerisinde bize bir oda tahsis ediyor ve e, sergilerimizi orada devam edeceğiz. Aslında yine tarihi Yarımada'nın içerisinde olmak da e, ayrı bir öneme sahip bence Barınan'da. çünkü bildiğim kadarıyla tembel taşta hı hı. E, o bakımdan da güzel. Aslında hep böyle farklı yerlerde olmanız hem sizin açınızdan hem de sizinle çalışan sanatçılar açısından da e, yeni bir görme biçimi sağlıyordur e, diye düşünüyorum ve bence çok iyi yapıyorsunuz. E, zaten Türkiye'de programları konusunda biraz e, Böyle eksiklik hissettiğimiz için bunların sürdürülebiliyor olması ve başkalarına da aslında örnek bir iş modeli olması açısından rezins programları önemli bu anlamda. Hem mesela belli bir bütçe alarak gelen sanatçıların kurumlara bir ödeme yapıyor olması da aslında kurumların sürdürülebilirliğini sağlıyor. Ama böyle durumlarda olmayabiliyor. Yani sanatçı kendisi karşılamak zorunda olabiliyor vesaire. Ee, ama bence ben rezidansilerin sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tırnak içinden globalleşen bir e, şeydeyiz. Güleselleşen bir sanat ortamımız var. Ve e, sanatçı exchange programlarının hani hem rezidans hem exchange programlarının burada da önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylelikle hem e, uluslararası diyalogumuzun hem kültürler arası diyalogumuzun artacağını gördük. Ve işte bu sürdürülebilirlik mevzubayı solunca da e, bütçe öne çıkıyor, fon öne çıkıyor. Zaten fonla beraber ya da aldığınız bütçeyle beraber sanatçının konaklamasını burada karşılayabiliyor duruma geliyoruz bu e, yetersiz e, ekonomik durumlardan dolayı. E, bu bakımdan aslında bir e, böyle çalışmaların devam ediyor olması e, güzel gibi görünüyor. Yani sana şimdi yabancı sanatçılar geliyor, onlara etkinlik yapıyorsunuz ama mesela yabancı sanatçıya gelinen yapılan etkinliğe katılan e, seyirci sayısı daha az. Yani hmm. Gerçekten daha zor oluyor bütün etkinlikler. Hmm. Tergisini de tut, konuşmasında, sanatçı konuşmasında. Öte yandan evet. şey de ilginç ama mesela sizin o yıl içerisinde hem farkına varıp hem de o sürecin sonucu olarak bir network'e girmiş olmanız. Yani bir değiş tokuş programının parçası olmanız. Ve hmm. bu tür işbirliklerinin başlaması aslında programın artık bir anlamda kurumsallaştığını da gösteriyor. Valla kurumsallaşmak gibi bir derdimiz yok, yok aslında. yani ama... içerisinde söylüyorum ama ne diyelim oturmuş olu diyelim belki. Evet ama 10 yılda e çok... Kabul edilmişliği diyebiliriz kabul belki. Kabul edilmişliği doğru. Ama evet. yani 10 yıl olmak zorunda mı ya? Keşke bu daha kolay olsaydı her şey. Yani, evet öyle <gülüyor> bakarsa yani 10 yıl biz direnebildik çünkü çok bilinçli olarak yani e, pasaja zor yani... Belki de adını bir... koymadığınız için direnebildiniz bilmiyoruz. <gülüyor> yani istediğimiz için çok yani çok özveri de bulunduğumuz kesin. Yani o kadar evet. çok büyük bir şey yapmamış gibi gözüksek de yani 10 yıldır düzenli kendi hayatımızdan gerçekten zaman çalıp e, çalış devam ettirmeye çalıştık. İnşallah yani birilerine de destek olunabilmiştir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Sanıyorum zamanımızı doldurduk. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Didem Ermis'le beraber pasajı, Seçil Yaylalı ve Elif Bursalı'yı konuk ettik. Haftaya devam etmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi, iyi. i̇yi. i̇yi akşamlar.